Altın Nesil Osman Nuri Topbaş Hazreti Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh 573-634 Hazreti Ebu Bekir anh'ın ismi Abdullah'tır. Tertemiz nesebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin altıncı batındaki dedesi Mürre bin birleşir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yaş küçüktür. İslam'dan önceki 38 yıllık hayatında dahi içki kullanmamış, putlara tapmamış, daima nezih ve örnek bir şahsiyet sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiğinde, hemen iman etmiştir. Erkeklerden ilk olarak İslam'la şereflenen odur. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Allah Teala'nın ve onun en sevgili resulünün en sevgili dostudur. Kur'an'ı ifade ile ikinin ikincisidir canıyla, malıyla ve ailesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında adeta pervane olmuş, ömrünü ve bütün varlığını İslam'ın muhafazası ve neşri için vakfetmiştir. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh, dini idrak etme hususunda son derece firasetli, sır ve hikmetlere vukufiyette yüksek anlayış sahibi, nerede, ne zaman ve nasıl konuşacağını gayet iyi bilen, yumuşak huylu ve çok cömert bir zat idi. Az konuşur, halifeliği sırasında da kumandan ve valilerine az konuşmalarını tavsiye ederdi. Ayet-i Kerimeleri ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini en iyi o anlardı. Zira ömrü boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç ayrılmamıştı. Bedenen ayrı kaldığı zamanlarda bile kalben onunla beraber olarak daima bir rabıta halinde bulunurdu. Ashab-ı kiram radiyallahu anhum, Ebu Bekir radiyallahu anh Efendimizin kıymetini bilir. Onu kızdırırsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaplanınca da ''Cenab-ı Hak gazap eder ve biz helak oluruz.'' diye ona karşı çok dikkatli davranırlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şu ebedi müjdeyi vermişlerdi. ''Ey Ebubekir Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kişi olman sana kafi değil midir?'' şahsiyet ve karakteri Hazreti Ebubekir radıyallahu an fıtraten halim selim olup engin bir şefkat ve merhamete sahipti. Bununla birlikte vazife ve mesuliyet hususunda zerre kadar müsamaha göstermezdi. Fikirlerindeki isabeti, muamelatındaki doğruluk ve nezaketi tecrübesinin genişliği Nefsine hakimiyeti, hayır severlik ve samimiyeti ile herkes tarafından çok sevilirdi. Sevimli, güler yüzlü, hoş sohbet, muamelesi ve ahlakı güzel bir Allah ve Rasulullah dostuydu. İnsanlar onunla kolayca ülfet eder ve kendisine olan muhabbetleri gittikçe artardı. Cahiliye döneminde bile mütevazı bir hali vardı. Gayet vakur, cömert ve Ali i bir şahsiyet ve karaktere sahipti. Hayatında muazzam bir denge vardı. Her zaman büyük bir tevazu ve mahviyet sergiledi. Fakat asla zillet ve acziyet göstermedi. Daima vakarlı oldu fakat gurur ve kibre kapılmadı. Son derece affedici, müsamakâr, mülayim ve yumuşak huylu yaşadı. Fakat gerektiğinde de sert ve cesur olmasını bildi. Her haliyle büyük bir muvazene ve itidal numunesiydi. Sıddık Oluşu Fahri kainat, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İsra ve Miraç hadisesini Kureş müşriklerine haber vereceği zaman, ''Ey Cebrail! Kavmim beni tasdik etmez.'' dedi. Cebrail aleyhisselam, ''Ebu Bekir seni tasdik eder, o sıddıktır.'' buyurdu. Nitekim müşrikler Miraç hadisesini duyduklarında, derhal Hazreti Ebu Bekir'e koştular. Arkadaşın bir gece içinde Mescid-i Aksa'ya gittiğini, oradan da göklere çıkıp sabah olmadan tekrar Mekke'ye geldiğini söylüyor. Bakalım buna ne diyeceksin dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, O ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım dedi. Müşrikler tekrar, ''Sen onu tasdik ediyor ve bir gecede Beytülmaktis'e gidip geldiğine inanıyor musun?'' dediler. ''Evet bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tereddütsüz tasdik ediyorum.'' dedi. Daha sonra Ebubekir Bekir radıyallahu an o sırada Kabe'de bulunan Peygamber Efendimizin yanına gitti olanları bizzat efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek femisadetlerinden dinledi ve sadakte Doğru söyledin ya Resulullah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihanı aydınlatan tebessümüyle Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir sen sıddık'sın buyurdular. Hazreti Sıddık'ın Miraç hadisesinde sergilediği bu kalbi sarsılmazlık ve tereddütsüz bir şekilde Allah Resulü'nü tasdik edişi onun kalbinin kazandığı iman kuvvetiyle izah olunabilir. Hazreti Sıddık'ın bu kalbi mukavemetini ifade sadedinde Hazreti Ali radıyallahu anh ona Sen Şiddetli kasırgaların hareket ettiremediği ve şiddetli sarsıntıların yerinden oynatamadığı ulu bir dağ gibiydin, buyurmuştur. Daima Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemle beraber oluşu şu: Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ı çok severdi. Her gün mutlaka yanına uğrardı. Ebubekir Bekir radıyallahu anh de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi görmeden huzur bulamazdı. Peygamber Efendimizin herhangi bir seriye ile gönderdiği veya haç emiri tayin ettiği günler hariç ondan hiç ayrılmadı. Yani ömürleri beraber geçti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine her gün ya sabah ya da akşam muhakkak uğrardı. Ancak Allah'ın kendisine hicret için izin verdiği gün hiç adeti olmadığı halde tam öğle vaktinde bize geldi. Babam onu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu saatte gelmezdi mutlaka mühim bir işi olmadı dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içeri girince, babam oturduğu yerden kalkıp yerini ona verdi. Babamın yanında ben ve kız kardeşim Esma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babama, odadakileri dışarı çıkar, mühim bir mesele konuşacağız buyurdular. Babam, ey Allah'ın Resulü, onlar benim kızlarımdır, bir zarar gelir diye endişelenmeyin. Anam babam sana feda olsun, bu mühim mesele nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala bana Mekke'den çıkarak hicret etmeme izin verdi buyurdular. Babam, ey Allah'ın Resulü, ben de sana arkadaşlık edecek miyim dedi. Fahri Aynat efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, beraberiz buyurdular. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Sevincinden hüngür hüngür ağlamaya başladı. Vallahi o güne kadar bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini hiç tahmin etmezdim. Hicret esnasında Sevr mağarasına doğru giderken Hazreti Ebubekir radıyallahu an Fahri kainat efendimizin kâh önünde, kâh arkasında yürüyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Ebu Bekir, niçin böyle yapıyorsun?'' diye sordular. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, müşriklerin arkanızdan yetişebileceğini düşünüyor, arkadan yürüyorum. İleride pusu kurup bekleyebileceklerini düşünüyor, önünüzden yürüyorum.'' dedi. Daha sonra, Sevr mağarasına ulaştılar. Ebu Bekir radıyallahu anh, Ya Resulallah, ben mağarayı temizleyinceye kadar siz burada bekleyin dedi ve mağaraya girdi. Mağaranın içini temizledi. Eliyle yokluyor, bir delik bulduğunda hemen elbisesinden bir parça kesip orayı kapatıyordu. Bu minval üzere üst elbisesinin tamamını deliklere tıkadı, Sadece bir delik kaldı. Ona da topuğunu koyduktan sonra, ''Artık gelebilirsiniz ey Allah'ın Resulü'' dedi. Hz. Ebu Bekir'in üst kısmında elbise olmadığını fark eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Elbisen nerede ey Ebu Bekir'' diye hayretle sordu. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh de yaptıklarını anlattı. Bu Ali cenap davranış karşısında son derece duygulanan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek ellerini kaldırarak Ebu Bekir radıyallahu anh için dua ettiler. Müşrikler mağaraya yaklaşırlarken endişeye kapılan Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Ben öldürülürsem nihayet bir tek kişiyim ölür giderim. Fakat sana bir şey olursa, o zaman bir ümmet helak olur diyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta namaz kılıyor, Ebubekir Bekir radıyallahu anh de gözcülük yapıyordu. Bir ara Mekkeliler seni arayıp duruyorlar. Vallahi ben kendim için endişelenmiyorum. Fakat sana zarar vermelerinden korkuyorum dedi. Resulullahekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimizse: Ey Ebubekir, mahzun olma. Hiç şüphesiz Allah bizimle beraberdir, buyurdular. Ebubekir radıyallahu an orada dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını görünce de: Ey Allah'ın Resulü, eğer şunlardan biri eğilip aşağıya bakacak olursa mutlaka bizi görür, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Üçüncüleri Allah'a olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun ey Ebubekir buyurdular. Hazreti Ömer radıyallahu an halifeliği zamanında bazılarının kendisini Hazreti Ebubekir'e üstün tutar biçimde konuştuklarını işitmişti. Bu duruma çok kızdı. Daha sonra Çileli Hicret günleri gözünde canlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Sevr Mağarası'nda birlikte geçirdikleri geceyi hatırlattı ve büyük bir hasret içinde şöyle dedi, Vallahi Hazreti Ebubekir'in Bekir'in o gecesi Ömer'in bütün ailesinden daha hayırlıdır. İşte Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, nice ilahi esrar tecellilerinin yaşandığı bu ulvi yolculuğun sevr mağarası safasında üç gün, üç gece boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadrından pek çok sır ve hikmet devşirdi. O hususi yakınlığın yüksek faziletine ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle müstesna bir ruhi alışverişin büyük şerefine mazhar oldu. İlahi esrara gark olarak kalbi inkişaf ettirme dergahı haline gelen o mübarek mağarada üçüncüleri Allah olan ikinin ikincisi payesine erdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu aziz arkadaşına mahzun olma. Allah bizimledir. La tahzen اِنَّ Allah مَعَنَا Mahzun olma, Allah bizimledir buyurdular. Böylece maiyyet sırrını, yani gönlün Allah'la beraberlik neticesinde ulaşacağı huzur halinin keyfiyetini telkin ettiler. Daha önce de ifade edildiği üzere bu hali arifler, hafî, gizli zikir taliminin başlangıcı, ve gönülleri Allah'la itminana huzura erdirecek manevi telkinlerin en mühim tezahürlerinden biri olarak değerlendirmişlerdir. Bunun içindir ki bu nebevi talim ve telkinlerin ilk talihli muhatabı olan Hazreti Sıddık radiyallahu anh, inşallah ucu kıyamete kadar devam edecek olan altın silsilenin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halkası olarak telakki edilmiştir. Buradan şunu da anlıyoruz ki, bütün ulvi yolculuklarda maksat, Allah ve Resulüne olan muhabbet, fedakarlık ve hizmet nispetinde hasıl olur. Çünkü muhabbetin şartı, sevilen kişinin sevdiği şeyleri de sevmektir. Bu, sevilenin haliyle hallenip, Onunla aynı iyileşme yolunda mühim bir adımdır ki Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hayatı da bu halin sayısız misalleriyle doludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuşlardır. Sen cennetteki Kevser havuzunun başında ve mağarada benim arkadaşımsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin konuşmalarında sık sık Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in isimleri geçerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bazı işler yaptıklarını, beraberce bir yere gidip geldiklerini ifade ederdi. İnsanların inanmakta zorlandıkları bazı harikulade hadiselerden bahsedince buna ben inanırım. Ebubekir ve Ömer de inanır buyururlardı. Bu da gösteriyor ki onlar birbirlerinden hiç ayrılmıyor, devamlı beraber bulunuyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanların meseleleri hakkında Ebu Bekir radıyallahu an ile gece geç vakitlere kadar konuşurlardı. Ben de onlarla beraber olurdum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide girmişti. Bir tarafında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, diğer tarafında da Hazreti Ömer radıyallahu anh vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların ellerini tutmuş şöyle buyuruyordu. ''Kıyamet günü biz böyle diriltileceğiz.''